Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp Günaydın Ömer Bey Günaydın, Günaydın abi. Evet futbol ve teniste konuşabiliriz herhalde bugün Avrupa Şampiyonası'ndan biraz başlayalım mı ne dersin ee, Başlayalım evet bir de pardon şey konusu Tabii. vardı Söylemeyi unuttum Armstrongla ilgili bisiklette önemli bir Şey vardı Hakkında doping suçlaması Belki onunla da ilgili birkaç şey Konuşabiliriz Evet Avrupa Futbol Şampiyonası devam ediyor Ukrayna'da ee, ben Gollü maçlar izliyoruz ee, Zaman zaman sürpriz sonuçlar da var Ama mesela Turnuvanın iki favorisi İspanya ve Almanya. ikinci maçlarda ağırlıklarını koydular. Almanya ilk maçta galip gelmişti Portekiz karşısında. İkinci maçta da Hollanda yani üstün bir oyundan sonra 2-1 yendiler. Belki daha da farklı olabilirdi skor. Çok, herhalde Almanya'nın Hollanda'ya futbol olarak da çok bariz üstünlük sağladığı maçlardan biri. iki takım arasında tabi ciddi bir fark olduğunu ...söylemek lazım yani takım oyunu... ...hem bireysel hem takım oyunu olarak... ...ciddi bir fark var... ...İspanya'da... ...İrlanda'yı ki herhalde turnuvanın en zayıf takımı... ...4-0 yendi... ...ikinci, ikinci tura çok yaklaştı... ...İrlanda Elan'a ilk takım oldu bu arada yani... Mesela 0 puanlı... ...Hollanda'nın hala ufak bir... ...şansı var... ...puan eşitliği mümkün çünkü 3 takım arasında ama İrlanda veda etti. Ee, i̇kinci maçlar bugün tamamlanıyor. Hani şöyle bir genelde bakarsak, e, favori gösterilen İspanya biraz olsa dün açıldı çünkü bir hani hakikaten forvetle oynadılar. Torres'te o iki yıllık formsuzluğuna sanki dünkü golle son verdi. Almanya iyi. Hollanda'yı favori gösterenler vardı. Ben hiç katılmıyordum. Büyük bu hayal kırıklığı Hollanda. Tahminim elenir yani son maçta Portekiz'i yeneceklerini e, zannetmiyorum. Muhtemelen bir, birinci turda elenecekler. E, çünkü takım içinde bir uyumsuzluk var Hollanda'da. E, bunun dışında hani benim e, sürpriz adayım Fransa'ydı. Bir, bir maç oynadılar. Çok ölçü değil çünkü yine çok e, kötü yani fizik olarak kötü durumdaki bir İngiltere ile oynadılar. İngiliz futbolcuların tam anlamıyla posası çıkmış durumda. Yani O çok uzun İngiliz futbol sezonu İngiliz futbolcular hakikaten şey bırakmıyor. Hal bırakmıyor. Yani milli akımda başarı istiyorsa onlar demin tarihteki tek başarılarının şeyini dinledik. <gülüyor> Dönüm noktasını dinledik. 66'daki <gülüyor> attıkları, 66 dünya noktası finalinde attıkları 3. golün Radyo kaydıydı değil mi o herhalde televizyon değildir? Ee, evet herhalde. Jeff Hurst'in evet. golü değil mi? Evet, üçüncü gol yani tartışmalı gol aslında. <gülüyor> çizgiye vurup çıkan ama e, Azeri Hakem'in e, şey, gol kararı verdiği doğu görmeden de <gülüyor> çizgiye değil çünkü yani aslında o gol kararı vermemesi lazım. E, gol kararı verdiği o işte tek başarısı olan İngiliz'in 66 Dünya Akbası'nın. Üçüncü golü e, finali. E, ama yani o zaman bile çok yoğun bir maç tarafında olduğunu tahmin ediyorum. İngiliz, e, İngiliz futbolunun yani 1960'larda bile yine üç kupa oynuyorlar. Avrupa kupaları var ama bugün tabi tablo daha da değişik. E, Avrupa'daki maç sayısı arttı. E, yani futbolun temposu çok yüksek. Bir de tabi şunu görüyorsunuz. Yani İngiltere mil takımını... Yani kısmen adalardan diyebileceğimiz bilebileceğimiz İrlanda'nın durumunu, yani o bütün o premierlikteki İngiltere ligindeki havayı şeyi sağlayan yabancı futbolcularmış. İngiliz yani takımını görünce bunu bir daha sağda görünce bir kez daha bunun farkına varıyoruz. Yani o İngiltere liginden yabancıları Çıkardığınız zaman geride çok fazla bir şey kalmıyor. Yani o kendi tabi milli takımları için kötü lig tam bir şölen. Hatta önceki gün yeni te televizyon ihalesinin rakamları açıklandı. Ee, bilmiyorum gördünüz mü? 3 yıl için 3 milyar sterlin ee, verilecek para. Ee, Peki orada Murdoch İmparatorluğu'nun bir payı var mı? Kısmen var ama şeyde girdi. British Telekom da girdi bu sefer. Fiyatı arttırılan güç olarak. ESPN kanalı devreden çıktı. Ee, bir de tabii yurt dışı inakları var. Sanıyorum... E bir sonraki sezon küme düşen takım mevcut şampiyondan daha para, fazla para kazanacak yani e, herhalde e, ne kadardan bahsediyoruz yani 100 milyon sterlin mi acaba müthiş bir para kazanacak şey, küme düşen takım bile evet. <gülüyor> büyük bir gelir kaynağı ama işte bu şey yansımıyor tabi e, mil takım düşünülmeden yapılmış bir organizasyon şey olarak bir futbol şov, futbol lig organizasyonu olarak müthiş ama Meli takımda Etkisi tamamen negatif O yüzden İngiltere'nin durumu çok parlak değil Bugün de İsveçli Oyuncaklar İngiltere'nin meli takım düzeyinde Çok başarılı olamadığı bir ülke Herhalde son 45 yılda Bir kere Yenebilmişler İngiltere'yi o da Galiba geçen yıl ya da önceki yıl İsveç'e hmm. İsveç e, evet. Yani hep beraberlik İsveç kazanıyor Zaten hani İsveç ee, kolay teslim olan bir e, milli takım değil Hı, yine işi kolay olmayacak İngiltere'nin ee, ev sahillerinde durumda Ukrayna e, İsveç maçında doğrusu Emektar Şevchenko ile bir şey yarattı e, canlanma yaptı ve iki bir yendiler e, bugün de Fransa maçında zaten alacakları galibet onları üstüne çıkarır hani beraberlik bile e, bence çok şey olacak e, artı puan olacak. ...Ukrayna için. Ee, Polonya... ...işte bir puanı kurtardı son maça şansı var ama... ...asıl tabi Polonya... ...Rusya maçından önceki şey... E, ...müthiş sokak kavgaları... ...gündemdeydi bir sürü hapis cezaları verildi... ...onlarca yaralı var. Ee, evet ve televizyonda insan... E, ...gördüğü zaman e, hakikaten... ...dehşette... ...kapılmıyor değil doğrusu... ...baya kovalamacalar... E, Ölüm olmamasına bile şaşırdığımı... Önce ölüm haberi geldi aslında. Evet. Olayların olduğu akşam bir ölü var diye hep e, yabancı e, sitelerde, internet sitelerinde de. Sonra açıklamalarda hani, neyse ki bir ölü haberi yok. Herhalde yanlış bilgiydi o. E, Ama hiç e, şaşırtıcı olmazdı. Ayrıca Hırvatistan maçından sonra da galiba gene... E, Hırvat taraftarlar da erkemiş. Öyle bir şey olmuş. İtalyanlar da... Ee, Polonya'da dayak ediyordu vallahi benim detayı evet, o kadar Kim'e, kime geldi kim geldi dövüyoruz falan. Evet. Acaba şey mi? Burası tabi hani birinci dünya savaşındaki Galicia bölgesi. Biz bir ordu şey falan mı göndersek hani Türkiye'den böyle bir holigan ordusu? <gülüyor> duruma müdahale edelim değil mi? şeyin e, Osmanlı ordusu orada savaşmış 1. dünya savaşında bir müdahale etsek değil mi yani bir hak da olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> kesin <gülüyor> doğabilir evet yani çok kaygı verici gelişme Polonya'nın kendi şansını nasıl görüyorsun yani iki maçtan beraberlik çıkardılar son maçları Çek Cumhuriyeti yani o tabi çok zayıf bir grup Polonya'nın şansı oradan Bir Rusya biraz daha orada o grubun üstüne bir takım gibi gözüküyor mesela komşu grup B grubu, Almanya'nın grubu yani oradaki herhalde her takım Diğer gruptan daha iyi O denebilir belki Yani bir Rus seçti işte, Yani kurra şansı Ve Polanyo'nun tabi seri başı olmasıyla e, Zayıf bir grup oluşmuş durumda e, Ama işte Yenilmedikleri için Son maçta çek Cumhuriyeti'ni yenebilirler Onlar da çok parlak değil e, Şansları var ama Mesela grup ikinciliği İkinci sözde muhtemelen Almanya düşecekler çeyrek finalde çok fazla devam edemezler herhalde turnuvaya. Öyle gözüküyor. Yani futbol olarak da e, iyi olan yani çok ıı, katı savunma yapan ıı, takım yok işte bir yani benim izlediklerimden bir İ İngiltere ıı, çok yani biraz da fizik yetersizlikten geri bir futbol oynuyor. yani ıı, tempo düşük geride toplu bekliyorlar yani böyle hiç bir aksiyon yok. Bir tabi İrlanda herhalde yıl öncesinde futbolunu oynuyor. O kadar artık ilkel ki bu düzey için. Ee, zaten yaşlı bir takım. Hani orta yapacaklar. İşte ileride birisi karambolda kafa vuracak da gol olacak da ee, dün e, İspanya karşısında tamamen bir amatör takım düzeyine düştüler. Yani e, maç sonu istatistikler 70, %74'de 26 top hakimiyeti. Ki artık böyle bir şampiyonada yani e, ...çok abartı bir fark... ...yani 74'e 26... ...taşları avutları saysanız 20'ye gelirsiniz... Ee, ...nehalde si... dallar topa dokunmadı gibi... Ee, ...şutlar galiba 25'e 3'tü... ...ya da 4... ...20'si de kaleyi buldu İspal şutlarının... Ee, ...ciddi bir fark... Ee, ...bir de işte... Yani ...biraz... ...kuşak değişimine ile... ...çok iyi gelmeyen birkaç takım var... ...yani Çek Cumhuriyeti mesela... O birkaç yıl önceki yeni oyuncularından yoksun. Çok iyi durumda değil ama işte iyi gelen takımlar var hani Rusya'yı saymak lazım. Ee, Almanya öyle. Hırvatistan gayet iyi. Elemelerde hatırlarsınız Türkiye'yi. Playoff'ta rahat geçmişlerdi. Burada da iyiler. İtalya bütün o ülkedeki işte şike vesaire yolsuzluk, moral bozukluğuna rağmen hiç fena değil burada. Ee, onları belirtmek lazım. Yani ee, 벌si İngiltere maçını nasıl bir daha görmek lazım. Şu an fena değil. Yani bir şey diyeyim hani işte 0-0 1-0 çok öyle gitmiyor maçlar. E, Gollü maçlar da gördük. Bu sevindirici doğrusu. Evet, 3-2'lik Portekiz maçı özellikle çok evet, heyecanlı tabii. ve e, hareketliydi yani. E, yani. zaten işte o Konuşma turnuvanın başlamıştı. en iyi grubu. Yani her maç çok zor orada. E, o yüzden e, yani ilginç ve çekişmeli sonuçlar alındı. 2-0'dan 2-2 olması. Sonlarda 3-2. Evet, bir sürü, sürü bir de başkan. kaçan gol filan da vardı. Yani, e Ronaldo'nun kaçandıkları Ronaldo düşününce karşı, Ronaldo karşı karşı iki pozisyonda yani hani Ronaldo değil de başka bir oyuncu olsaydı daha normal karşılayabilecek bir durum. Herhalde sene boyunca o goldan bir 20 tane atmıştır. <gülüyor> Burada ikisini buradan kaçırdı. Şeye bozulmuş muhtemelen. Danimarkalılar maç boyu Messi tezahüratları yapmışlar ya. Öyle mi? <gülüyor> bozmak, yani Messi, Messi. Çünkü Messi, Ronaldo'nun şey gibi yani kabusu gibi e, o olmasa muhtemelen işte, hani dünyanın bir numaralı oyuncusu denecek. E, ona göre de işte böyle havalı işte manken sevgilisi jölesi falan. Ama Messi şey yüzünden ne altın top alabiliyor 45 gol atıyor 55 atıyor. <gülüyor> böyle bir e, şey var onun gölgesinde kalma durumu. Gün değerli sinenip pilav etmiş zaten. Ee, Messi geçen yıl o Güney Amerika Şampiyonası'nda çeyrek finalde eğlenmişti. Ne yapıyordu ki falan demiş. <gülüyor> <gülüyor> evet, bayağı ee, ama beklenenin ötesinde heyecanlı ve Hareketli maçlara da sahne olduğunu bazıları, bazı maçlar açısından söyleyebiliriz herhalde. Şey de tabii etkili olabilir. Tam şeyleri bilmiyorum ama e, bölge dolayısıyla çok sıcak bir hava yok muhtemelen. Hani futbol için daha ideal bir ortam var. Evet. Büyük olasılıkla yani. Bazen hani Güney Avrupa'da, Afrika'da, e, hatta Asya'da nevmüzünden futbola çok uygun olmayan Yerlerden anlatılıyoruz o zaman tabii tempo düşüyor oyuncular nemden sıcaktan yorgunluktan yakınıyorlar o etki daha az bu muhtemelen bu iki ülkede evet daha bir hafta daha var değil mi ne kadar demek iki hafta daha var. iki hafta ee, daha var, evet yani final maçı birinde sanıyorum değil mi bir Temmuz ee, daha çünkü grup maçları bitirmedik ki, i̇şte çeyrek final ve şeyle e, e, yarım serbaşı ara olacak artık ikinci turdan sonra e, pardon e, grup maçlarına sonra yok çeyrek finalden sonra ara var iki gün birer gün ara var iki hafta daha var evet peki şimdi bir de e, şey şey Teniste de ilginç birkaç yani bayağı çekişmeli bir durum oldu. Ondan da birkaç kelimeleri evet, vardı. Roland Hep Wimbledon uğradı diye bu sefer Paris uğradı. Yağmur yüzünden pazartesi'ye saktı erkekler finali. Herhalde 73'ten beri ilk kez oluyor bu. Yani 39 yıldır. Çünkü Wimbledon'ın biliriz. İngiltere'nin o Kapıslavuk e, yüzünden Wimbledon e, işte program sıkışır, maç oynamadıkları e, ilk pazar günü maç oynamak zorunda kılıyolar. Pazartesi sarkan final bayabiliriz ama hani e, Paris Rangaros daha rattı bu durumlardan Sıfır öyle olmadı, yağmur sık sık aksattı ve final erkekler final maçı da pazar günü tam ibre biraz yön değiştirirken e, erşik günü pazartesi ertelendi Şöyle Rafael Nadal zaten finale kadar çok rahat geldi, iki set vermemişti. Galiba bir tane tiebreak seti oynadı. Hele yarı finalde vatandaşı Ferre öylesine rahat yendi ki galiba bir saat bir saat 40 dakika mı sürdü? Altı iki altı iki altı bir beş oyun verdi. hani ki daha çekişmeli olması tam ediliyordu. Yani herkesin düşüncesi finalde de kim gelirse gelsin rahat olacak. Hey orada da ilk ilk seti aldı. Cokovic biraz zorlamasına rağmen Üçüncü sette birden işler değişti. Yani o hani maçı çok şey maçın havasını değilmiş gibi gözüken Cokovic üst üste 6 oyun aldı, 8 oyun aldı hatta. Önce 3. seti aldı 6-2. sonra 4. setin başında servis takırıp 2-0'ını geçmişti. Ki i̇şte yağmur yağdı ve durum 2-1 iken maç ertesi güne kaldı. Bu herhalde bu sefer Nadol'a ya biraz yaradı doğrusu şey açısından tabi o şeyden de yakınıyordu ee, hafif çiseleyen yağmur toprağın yapısını değiştirdiği için e, e, topu yani vuruşlarında istediği sonucu alamıyordu. bundan yakın zaten hakeme galiba şey yaptı hani, daha erken şey kararı erteleme kararı daha erken çıkmalıydı ee, varyansında bulundu ee, herhalde yani hem o gün kuru toprak hem de işte tabi Djokovic'in tam iyi durumdayken konsantrasyonun bozulması Ertüsük'ün'e nadal aradı ve dördün sesini alıp e, yedinci kez Roland Garros şampiyonu oldu. Böylece de bir rekor kırdı kırmış oldu galiba değil mi? Evet Roland Garros da öyle ve e, açık tenis tarihinde yani 68'den bu yana bir Grand Slam'de 7 şampiyonu kazanan ikinci oyuncu. Diğeri Pete Sampras, Wimbledon'da 7 şampiyonluğu var onun. O da 4 e, sene kazanıp e, arada bir boşluktan sonra 3 kere daha şampiyon olmuştu. Nadal da aynı şekilde 4 artı 3 yaptı. Bir 2009'da boşluğu var. E, o yıl finale bile çıkamamıştı. Biraz moral bozukluğu yaşadığı bir sene işte annesi babası boşanıyor. Yani normal sportif e, sorunların dışında da. Ee, sorunlar yaşadığı bir sezondu, i̇şte, biraz sakatlığı da vardı galiba ayağında. onun etkisiyle e, İsveç'te Söderling gelmişti, Söderling de finale kadar çıkıp Federer'e mağlup olmuştu. Onun dışında 2000, e, 2005'ten bu yana e, 8 yılın yedisinden Avustralya şampiyon ve hani şöyle düşünelim, işte Roland Garros'ta çıktığı kaç 53 maç var galiba, 52'sini kazanmış bir mağlubeti var. Hiç fena değil. <gülüyor> evet. <gülüyor> ve müthiş bir hani e, yıllar içinde e, bilançoya bakıldığı ama işte bir set vermiş, set vermemiş, iki set vermiş. Yani öyle büyük bir üstünlük var ki. Hakikaten bir şey oldu. Hani Toprak Kort için. Bu turnuva ve Toprak Kort Tunuvalar için bir e, tarihi emsal yani hakikaten. E, Nadal muhtemelen Yaşının da hala e, 26 olduğunu düşünürsek e, yani ufak düşüşlere rağmen 2-3 sene daha en azından burada favori olacak. Yani rakamı 9-10'a taşıması e, çok sürpriz olmaz herhalde. Evet. Peki. E, o zaman bir de e, şu şeyden e, iki kelimeyle bahsedebilir miyiz? E, bu doping olayından spor için sayılmaz bu ama yani şey Lance Armstrong'un aslında bütün madalyalarının geri alınması bile birinciliklerinin söz konusu diye bir habere rastladım. Biraz onun üzerinde de konuşalım mı doping yüzünden? Özellikle Fransa turu. Bu aslında bitmeyen tabii bir hikaye. 7 yılın hikayesine döndü. Lance Armstrong 1999 ile 2005 arasında o da dal gibi yapmış. Hatta biraz daha iyi üstüste 7 kez Fransa turunu kazandı. Dün dünyanın bir numaralı bisiklet turunu ee, ve hani müthiş profesyonel çalışan, otura odaklı hazırlanan, <gülüyor> arkasında buna dair müthiş bir e, takım çalışması bulunan bir bisikletçiydi. E, ve bu sayede de işte hani Amerika'da bile bir bisikletçi olarak e, büyük şöhret yaptı. Çok büyük e, şey e, gelirler de elde etti bu sayede. Sonra Fransa son'una geri döndü. Hani o başarılar olmadı tabii o yıldan sonra. halen Siyahattı'nın yarışlarına katılıyor ama o, o, e, onun hakkında bitmeyen bir e, doping iddiası vardır. Bunun önemli bir kaynağı e, Fransa'daki bazı sorundan e, ortaya çıkan raporlar. E, 2000'lerde de değil ilk Fransa türü kazandığı 1999'da dahi dopingli olduğu e, sonra daha sonra o yıldan sonra yapılan teslerde e, ortaya çıktı iddiaya göre e, işte bun, bununla ilgili bazı soruşturmalar yürütüldü ama hani resmi olarak dopingli kabul edilmedi e, Bütün Dönes ama hani bisikleti profesyonel bisikleti bırakmasına rağmen soruşturmalar devam ediyor. Önce e, ABD'de bir federal savcı e, herhalde iki yılı bulan bir soruşturma yürüttü. Bazı eski takım arkadaşlarını dinledi. E, bazı tanıklıklar vardı ama bu e, yani şey federal savcı çok bütün bu soruşturmaya rağmen herhalde kapsamlı bir dosya çıkaramadı ki şeyi kay kapattı soruşturmayı kapattı derken bunun üzerine Amerikan Doping Ajansı sanıyorum. İki gün önce onlar bir tekrar soruşturma açtılar ve e, galiba 2005 yani Fransa turu yıllarına ait e, testleri herhalde tekrar inceleyecekler. O yıllara ait iddiaları. Hmm, Tabi geçmişe dönük e, şey örnekleri kan örnekleri saklanıyor çünkü bu bisiklette EPO denilen ve kandaki hematokrit ağluyar sayısını arttırıp dayanıklılığı e, yukarı çekmeye yarayan e, doping maddesi işte şeyle e, damardan enjekte ediliyor e, bunu tespit etmek için işte bo, o zaman bahtesler yapılmış ama ya olur, şey olur, ya tespit edilmemiş e, ya da hani Kullanılan madde o zamanki testlerin önünde. Ee, şimdi bilmiyorum o, hani Amerikan doping ajansı nasıl bir yol izleyecek olayların üzerinden bu kadar geçtikten sonra, yani yıllarda devam eden bir öykü. Ee, Armstrong tabii şu ana kadar henüz bir şey çıkmadığı için hep e, şey durdu yani e, sert cevaplar verdi. Hani e, eski takım arkadaşlarına tanıklık edenlere yani beni kıskanıyorsunuz, çekemedikleri için takımdan yolladık ondan yapıyorsunuz. ...mesajları verdi... ...ama olaç yani... ...şey kapatılmıştır kapatılmış da yani ...bir savcı kapatıyor... ...öbür kurum yeni bir soruşturma açıyor... E, ...bitmeyen bir hikaye yani... E, ...ben bir noktada mesela... ...federal savcının ciddi sıkıştırdığını ...düşünmüştüm Armstrong'u... O tanıklıklar vesilesiyle ama... ...demek ki yeterince... ...delileri de ödemedi... E, ...herhalde teste yok... E, yani eski örneklerden yapılan testlerde de Bir şey çıkmıyorsa ne yapacaksınız bilmiyorum Yani muhtemelen Bundan da bir şey çıkmayıp Aklanacak gibi görünüyor öyle mi diyorsun ee, Yani işte bu kadar uzun soruşturma Sonra bir şey çıkmamış yani Yeni ne bulabilir ajans Bilmiyorum hani eski bazı Kan örnekleri bunlar ona ait Ya da bazı Şeyler Çalıştıkları doktorlardan mesela kanıtlar Öyle bir olabilir yani e, bu sistemi yürüten, e, do, hani, dopingi sağlayan doktor, uzman neyse onun bir takım itirafları falan olabilir herhalde. Başka türlü bir nasıl suçlama getirilir? Gestiremiyorum ama hani e, e, eğer şey çıkarsa herhangi bir sağlam e, delil ortaya konursa e, herhalde işte dünya spor tarihinin e, en büyük doping skandallarından biri olacak. <gülüyor> sistemli evet. Çok uzun süre başarı kazanmış. Bundan da büyük gelir sağlamış bir isim ee, şeyin de önüne geçer yani ben Janson da önüne geçer evet. bu konudaki sembol isimdir Janson ama şeyi iyi hesaplayamadığı için Kanada e, biliyorsun ben evet. Janson e, iki gün yanlış hesapla e, yakalanıyor e, ilacı belli bir noktada kesmesi lazım steroidiydi iki gün geç kesiyor <gülüyor> o yüzden yakalanıyor. <gülüyor> İyi uzmana böyle olur işte. Evet, aynen öyle. Evet. Çıkardığımız ders bu. Peki çok teşekkürler Alp. Hafta görüşmek üzere. görüşmek üzere. Alp Spor. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.